Velhamdülillah ve salatu ala aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son günlerde hijyen konuşuluyor. Bildiğimiz tabir temizlik. Temizlik imandan gelir. İlk aklımıza gelen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında kendisini örnek alan ve dünya gözüyle kendisini doya doya gören sahabe efendilerimizin hayatlarında da ...çok önemli örnekler görüyoruz. Zaten abdestin namazın öncesinde bir zorunluluk olması. Gusül abdestinin, affederseniz tırnaklarımızı kesmemizden... ...olmaması gereken bir ölçüye ulaştığı zaman... ...bazı kılların kesilmesi gibi... ...temizlik başlı başına zaten İslam'ın emirlerinden bir tanesi. Bugün sizlerle beraber bir yolculuğa çıkacağız... Sözüm ona temizlik ve hijyen kuralları. Bundan yıllar önce nasıldı, bugün nasıl biraz yakından bakmamız lazım. Çok fazla gündemde yer almayan bir mevzu ama yer almadığı için de başımıza birçok belayı da beraberinde getiriyor. Koca koca insanlar, affedersiniz, tuvalet adabını bilmiyor olabilir. Birçok insan yerlere çöp atıyor. Sadece bugün koronavirüs sebebiyle değerlendirilen bir mevzu olmamalı. Hayatın devamı gidişatı için, ibadetlerin kabul olması için şartlardan bir tanesi temizlik. Bu çocukluk yaşlarında alınabilecek bir terbiye ile mümkün. Hadi bilemediniz, gençlik yıllarında belki çocukluğunda öğrenemediği şeyleri tatbik edebilir ama belli bir yaşa geldikten sonra inanın uygulaması o kadar zor oluyor ki imkansız olmasa da. Bugün gelin batılı ülkelerin veya Avrupa'dan bundan birkaç yüzyıl önce hangi durumda olduklarını temizlik açısından o zamanlar bu topraklarda yer alan Osmanlı'nın ne durumda olduğunu batılı yazarların makalelerinden bugün bir paylaşalım. Bunları niye konuşuyoruz? Nereden nerelere geldik? Bugünkü temizlik anlayışımız nasıldı? Batı ve Osmanlı arasındaki mukayesi nasıldı? Bizim için bir hayli ilginç veriler olacak. Bugün Avrupa Birliği'nden veya onun kriterlerinden bahsedilirken sürekli Avrupa tek şekilde ele alınıyor. Yani belli bir standart var ve buna uymanız gerekmekte. Bu kurallardan bir tanesi de programımızın da isminden anlayacağınız gibi hijyen ile alakalı. Peki durum nasıldı? Gelin biraz daha gerilere gidelim. Değerli dinleyenlerim, yaklaşık 400 yıl devam eden Avrupa'da bir dönem oldu. Bu 400 yıllık yani 4 asırlık dönem gerçekten insanın şimdi birazdan anlatmaya çalışacağım aklının almayacağı, bazen midesinin bulanacağı bazı olaylara tanıklık ediyor. Bildiğiniz gibi Rönesans'la birlikte Avrupa'da her şeyin iyiye gittiği düşüncesi yaygın oldu. Aslında her konuda böyle bir durum yoktu. Bunu batılı yazarların itiraflarından da anlıyoruz. 15. yüzyıldan itibaren geçmiş asırlara göre daha pis ve pasaklı bir Avrupa karşımızda. 19. yüzyılın başlarına kadar bu, bu şekilde devam etmiş. Bu dönemde halka açık banyolar kapatılmış o 400 yıllık süre zarfında. Evlerde, temizliğe ayrılan bölümlerde, başka işlerde kullanılmaya başlanmış. Temizlik alışkanlığı olmadığı için, yani yıkanma neredeyse bütünüyle unutulup gitmiş. Yemekten önce el yıkama adeti ortadan tamamen kalkmış. E tabi yıkanma unutulduğu zaman pislik ortaya çıkmış. Pislik arttıkça kötü kokular çoğalmış. Ve bütün bunlara çare olarak da Avrupalı yıkanıp temizlenmeyi düşünme yerine güzel kokular üretmeyi ve parfümü imal etme yoluna gitmiş. Ve pislik zamanla öylesine iğrenç bir hal almaya başlamış ki büyük ölçüde mikroptan çocuk ölümleri olmaya, etrafta çıkan salgınlar, binlerce insanın ölmesine vesile olmuş. Örneğin, 1501 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde çıkan bir kolera salgınında 17.500 kişi ölmüş ve bu rakam şehir nüfusunun o zaman yarısından fazlasını teşkil ediyormuş. 1500'lü yıllardan bahsediyoruz. 17. yüzyılda bugün Fransa Paris dediğimiz zaman temizliğin, modernliğin öncüsü diye bilinen Paris'in 3 asır önceki hali. Şehirlerde su o kadar az bulunuyor ki, şehrin nüfusu gittikçe artıyor, fakat kullanılan su miktarı çoğalmıyor. Bütün şehirde yalnızca 40 tane çeşme var ve bir o kadar da kuyu suyu. Kullanımı zaruri olan su, sokaklardaki sakalardan sağlanır ve çeşmelerde uzayan kuyura girilerek temin edilirdi. Ve... Halk temizlik anlayışından öylesine uzaklaşmıştı ki, evler bir yana, sarayların bile tuvaleti yoktu. Halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde örneğin tiyatrolarda dahi tuvaletler mevcut değildi. Herkes ihtiyacını kapı arkalarına, merdiven diplerine yapmayı, böyle ihtiyacını gidermeyi düşünürdü. Bununla ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Mark Kemmerich'in Tarihteki Garip Vakalar isimli kitabında bu konuda şunlar anlatılır. Paris'te 14. Louis zamanında hiç kimse sokakta giderken tepesine pis bir şey dökülmeyeceğinden emin olamazdı. Ancak geniş caddeler biraz emniyetteydi. Her an bir pencere açılarak süratle söylenen bir seslenişten sonra lazımlık veya lemen muhteviyatı aktarılırdı. Saraylara biraz bakalım. Sarayların avlusunda, kapı arkalarında, güpe gündüz bu ihtiyaçlar görülürdü affedersiniz, tuvaleti ihtiyacı. Ve kimse bir şey demezdi. Yalnız liderlerden 3. Henry biraz titizlenmiş olsa gerek, 1587 senesi Ağustos'unda bir tebliğ ile her sabah kendisi kalkmadan önce bahçedeki ve salonlardaki bütün pisliklerin temizlenmesini emretmiş. Buna rağmen İspanya'da, Fransa'da kral sarayları, hatta 14. Louis devrinde şiddetli ve fena bir koku yayılmaya başlanmış. Ve bunu parfümlerle bile bastıramamışlar. Bunun için 17. asırda birisi lazımlığı keşfetmiş ve bu buluş saraylara kabul edilerek kokunun biraz önü açılmış olmuş. Bu eserden bazı alıntılar sizlerle paylaştık. Bir başka esere geçiyoruz. Pencerelerden sokağa lazımlık dökme adetinin ancak 1780 tarihinde yasaklandığı biliniyor İngiltere'de. Helanın 17. asırda icat edildiğinden ve İsveç sarayında 20. asrın başlarında bile henüz hela mevcut olmadığı için, hatta misafir krallarla prenslerin bile, Koridorlardaki paravanların arkasına gidip affedersiniz, defi hacet ederlerken paravanın alt tarafından ayaklarının göründüğünden bahsediliyor eserlerde. Anadolu'ya aynı yıllarda yani 15. asırda gelen Avrupalı seyyahlar Osmanlı'nın umumi temizliklerine hayran kalmışlar. Paul Giovo, Pierre Belon, Rischer ve diğer isimler. Bunlara ulaşabilirsiniz orijinal eserlerinden. Bunlar seyyahmış. Dünyayı dolaşıyorlar. Buralara geldikleri zaman buradakileri, yaşananları kaleme almışlar. Bugün konumuzla ilgili olanları seçiyoruz. Günümüzden 130 sene evvel Paris'te bir vatandaşın yıkanma masrafı 3 frank olup, halbuki bir bayanın doğum yapması 1 franka mal oluyordu. Paris sokaklarında banyocu denen ikişer ikişer gezen bir esnaf kesimi vardı ki, bir aracın üzerine oturttukları bakırdan bir tekneyi peşlerinde gezdirirler akşama kadar, şehirde tur atarlardı. Gün içinde yıkanmak isteyen ailenin ikametgahının elverişli bir yerine bakır tekneyi yerleştirirler, kovalarla sıcak su taşırlardı. Tekneye önce evin erkeği girer, yıkanır sonra evin hanımı, çocukları, hizmetçileri sırayla yıkandıktan sonra varsa evin köpeğini de o kazana atarlardı. Elbette banyo bedeli hayli ağır olurdu. Orta halli aileler sadece senede bir kez yıkanırlardı. Şehir sokaklarının ortasından akan pis sular ve pencerelerden lazımlıkların boşaltılması her zaman normal karşılanıyordu. Yazarlar kendi ülkelerindeki olan biteni böyle yazmışlar. Aynı yazarlar Osmanlı'ya geldiklerinde nelerle karşılaşmışlar ona da geçeceğiz. Bu 1500-1600'lü yılları Yine irdelemeye devam edelim. Temizlenmek Avrupa'da öyle önemli bir hal almış ki artık 16. yüzyılda Günlük Sağlık Bakımı adlı bir kitap yazılmış. Bu kitabın yazarı şu tavsiyelerde bulunmuş. Her gün ellerinizi yıkayın, yüzünüzü temizleyin. Bu arada aşırıya kaçmamak şartıyla başınızı da arada sırada yıkayabilirsiniz. 1600'lü yılların sonunda... Yine Jean de Rono adlı doktorda Ellerinizi yıkayabilirsiniz Ayaklarınızı da ayda bir kez yıkamanızda bir mahsur yoktur Ama başa su sürmek son derece tehlikelidir Unutulmamalıdır ki Başa sürülen su her türlü derdin kaynağıdır diye bir fikir verilmiş İşte böyle garip olaylar yaşanmış 1647 ile 1711 yılında 64 yılda 16. Louis sadece bir kez yıkandığını yazıyor. Saint-Simon onun için şöyle anlatmış. "Monsieur" diyorlar birbirlerine. Monsieur her tür parfümü kullanırdı ve bir temizlik timsaliydi. 64 senede bir kez yıkanan kişiye temizlik timsaliydi deniyor. Artık nasıl bir zamanda yaşanmış. Avrupa'da madenden gelen sıcak sularla yıkanma bedeli... Ancak 1680'lerde büyük geniş fıçılar içinde başlamış. Yıkanacak olan kişi bu bakırdan geniş fıçının ortasına tahtadan alçak bir iskemle koyuyor, üzerine oturuyor, kendini yıkattırıyordu. Bu arada halk hamamları iyice ortadan kalkmaya yüz tutmaya başlamasıyla eskiden kalan ev banyoları da hemen hemen terk edilmiş durumda. Ve temizlenmeyi önemsemeyen bir Avrupalı kitle meydana gelmiş. Ancak salgınlar o kadar çok artmış ki kolera salgını 1830'lardan sonra önlem alınabilmiş. Arkadaşlar Avrupalıların temizlik hassasiyetinde geride olduklarına binayen en önemli kaynaklardan size alıntılar yapıyoruz. Bunlar hikayeler değil. Şimdi burada neler var? Yavaş yavaş ona geçelim. Türk evlerinden bahsediliyor. Seyahatnamelerde şöyle yazmışlar. Osmanlıyı çok iyi tanıyan İskoç Asilzade ve İngiltere milletvekili Monroe Böttel yazıyor bunu. Osmanlı sadece yeryüzünün en kibar milleti değil, aynı zamanda en temiz milleti. Gerçek şu ki temizliğin dışında nezaket hiçbir şey ifade etmiyor. ''Her ne kadar temizlik dindarlığın diğer adıdır'' sözü, bizler tarafından söylense de onu uygulayanlar maalesef Osmanlılar. Temizlik onlar için sadece sıhhat amacıyla uyulan bir şey değil, onu samimi olarak dini görevlerinden biri sayıyorlar. Avrupalılar pislik bulaşmış bir şeyi temiz kabul etmezler, fakat bir Türk pisliğe hafif temas etmiş bir şeyin kirli olduğunu hemen kabul eder.'' Daha ötesi Osmanlı'da yaşayanlara göre evlerde insanlar gibi tertemiz ve kirlenmemiş tutulmalı. Her evin eşeğinin üstünde ısmarlama pirinç harflerle pis hiçbir şey bu eşiklere değmesin, lütfen dikkat edin yazar. Bundan dolayı hiçbir moda veya özenti Osmanlı'yı ayakkabılarını kapı dışına çıkarmaktan alıkoymamıştır. Çünkü bir Osmanlı vatandaşının evi temizliğin mabedidir. Osmanlı'da sanayi ilk kez sabunla başladı. Sabunun üretimi, kalitesi, kontrolü, fiyatı ve sabuncu esnafı konularında oldukça fazla vesika ve düzenleme var. Avrupa'daysa ola ki pislendiniz, sabun yok ki zaten yıkayasınız. Fransızların parfümleri icat etmesi de zaten buna bağlı derler. Dikkat ederseniz her parfümde Ödo Tuvalet yazısı vardır. Anlamı da tuvalet suyudur. Bugünkü parfümlerde aynı yazıyı görürsünüz. Ödo Tuvalet. Avrupalı tuvaletten çıktıktan sonra parfüm kullanırmış. Yani yıkanmıyoruz ama güzel kokuyoruz dercesine. 1667 tarihinde Osmanlı'da Tuvalet Vakfı kurulmuş değerli dinleyenler. Avrupa'da tuvalet bilinen bir şey değil. İnsanlar dediğimiz gibi kendi ihtiyaçlarını boş buldukları alanlarda ya da evinin içinde giderip dışarıya fırlatma alışkanlığına sahipler ve şehirler leş gibi kokuyor. Bu yüzden zaten topuklu ayakkabılar, şemsiyeler revaçta. Osmanlı'da ise bu tarihlerde zaten hemen hemen her köşe başında var olan tuvaletlerin sayısı hep arttırılmıştır. Avrupa tuvaletle tam anlamıyla olmasa da 18. yüzyılın başlarında tanışmış. Artık sarayların küçük de olsa bir köşesinde tuvaletler var. Krallar ve aristokratlar için ihtiyaç giderme sandıkları konmuş. Avrupa'da soyluların saray bahçesinde şemsiyeyle dolaşmalarının en önemli sebeplerinden birisi pencereden hizmetçilerin boşalttığı pisliklerin üzerlerine gelmemesi amacıydı. Ya da pencerelerden uzak dolaşmak gerekiyordu. İşte o zamanlar yani 1600'lü yıllarda İstanbul'a gelen İngiliz Büyükelçiler, lazımlık kullanma ve bunu da pencereden boşaltma adetleri yüzünden, şehirden uzak olan Tarabya'daki bir konağa gönderildi. 19. yüzyıla gelindiğinde, kesin olarak tuvalet kullanma sözü vermeleri üzerine, Taksim'e taşımalarına Osmanlı izin vermişti. Yine o gezginlerden bir tanesi, tanınan isimlerden, Jean Tevento 1655 ve 56 yıllar arasında, o bir yıl İstanbul'a kalmış. Osmanlı insanını ve Avrupalıyı kıyaslamak için bir seneyi burada geçirmiş. Şu ifadelere yer veriyor. Buradaki insanlar sıhhatli yaşarlar ve çok az hasta olurlar. Bizim memleketlerdeki böbrek hastalıkları ve bir sürü tehlikeli hastalıkların hiçbiri bunlarda yok. İsimlerini dahi bilmezler. Öyle zannediyorum ki, bunların bu mükemmel sıhhatlerinin başlıca sebeplerinden biri sık sık yıkanmaları ve yiyip içmekteki orta yollu olmaları. Onlar gayet az yerler. Yedikleri de bizim gibi karma karışık değildir. Yemeklerden evvel ve sonra ellerini yıkarlar. Onlar arasında vazgeçilmeyecek derecede genel bir adet hükmünü almıştır temizlik diyor. Devamında da şöyle anlatmış: Osmanlı'da sofradan kalkılır, hemen ellerle ağızlar bir güzel yıkanır. Önünüze sıcak suyla sabun getirilir. Büyüklerin konaklarında da ya gül suyu vardır ya da güzel kokulu başka bir su ikram edilir. Bunlarla da mendilinizin bir ucunu ıslatırsınız. Osmanlı yıkanıp temizlenmeyi hiçbir zaman ihmal etmez. Takatten düşse bile çocukları, yardımcıları veya hanımı vasıtasıyla yıkanıp temizlenirler. Hatta Müslümanlar öldüğü zaman cenazelerini bile yıkarlar, temizlerler. Pis bir şekilde tabuta koymazlar. Ve defnetmezler tabuttan çıkarıp. Oysa Avrupalılar hastalandıklarında veya güçten düştüklerinde temizlik kaygısını genelde unuturlar. Ölünce de evinde bulunabilen en kötü beze sarılıp dikildikten sonra tabuta konurlar. Ailesi cesedin en sathi bir şekilde temizlenmesini aklından bile geçirmez diye hatıralarını böyle kaydetmiş. Kanuni Sultan Süleyman Allah rahmet eylesin onun devrinde de neler olmuş. Birkaç sene İstanbul'da kalan İspanyol seyyahı var. Onun Eserlerinde de şöyle geçiyor. Türkler, biz Avrupalıların pis olduğunu iddia ederler. İspanya'da ömrü boyunca iki defa yıkanmış erkek ve kadın hatırlamıyorum. Yıkanmak zararlıdır. Maalesef Osmanlı da bunu bilmiyor. Çok kişiye zararı dokunduğu zaten görülmüştür yıkanmanın. Hele biz alışık olmadığımız için bize iyi gelmez. Üstelik bu insanlar hamamlarda lüzumsuz yere çok su harcıyorlar. ...diyerek temizlik anlayışlarını, yani afedersin pislik anlayışlarını haklı çıkarmaya çalışmış. Biz senede bir defa veya en fazla iki defa yıkanıyoruz diye. Düşünün, o zamanlar Avrupa'daki Kastilya Kraliçesi Isabella bile 50 yıldan fazla süren hayatı boyunca iki kez banyo yapmış... İlginç adetler de var. Belki bunlardan ilkini ilk defa dinleyeceksiniz sizde. Kirlilik adeta Amerika'ya bulaşmış, Pensilvanya ve Virginia eyaletlerinde banyo yapmayı yasaklayan ya da belli kısıtlamalar getiren kanunlar bile çıkarmışlar. Philadelphia'da kanunla bir ay içinde birden fazla banyo yapan insanlar cezaevine gönderiliyormuş. Düşünebiliyor musunuz? 1500'lü yıllarda İngiltere'de işler öyle yapılıyor. İnsanların çoğu Haziran ayında evleniyorlar. Peki neden Haziran ayında evleniyorlar biliyor musunuz? Şimdi küçük dilinizi yutacaksınız arkadaşlar. Çünkü senede bir kez banyo yapıyor insanlar. Banyolarını Mayıs ayında yaparlarmış İngiltere'de 1500'lü yıllarda. Haziran'da da evleniyorlarmış. Yani temiz olalım diye evlendiğimiz zaman. Haziranda hala çok kötü kokmuyorlar onlara göre. Ama yine de kokmaya başladıkları için, gelinler vücutlarından çıkan kokuyu bastırmak amacıyla, bugün çok modadır, bu düğün işleriyle ilgilenen arkadaşlar bilirler, böyle gelinlerde çiçekler vardır, o çiçek adeti 1500'lü yıllarda kullanılmış ilk defa, üzerlerindeki o ter kokusunu, kötü kokuyu bastırmak için, ...o buket yani gelin çiçeği... ...adet olmuş. Bizler de tabii bir yerlerden gördüğümüz... ...duyduklarımızla onlara... ...adapte olmaya devam ediyoruz. Şimdi ilginçlikler devam ediyor. Banyolar nasıl yapılırmış... ...Osmanlı'daki durumu biliyorsunuz. En azından gusülü abdesti... ...diye bir şey var. Orada banyoda büyük bir fıçın içine... ...evela evin reisi... ...yani baba ne yapıyor? Giriyor. O bir yıkanıyor. Aynı suyun içerisinde. Sonra hanımı geliyor... O çıktıktan sonra aynı pisliğin içinde hanım yıkanıyor. Ondan sonra oğlu, kızı kim varsa ve lütfen buraya dikkat edin... ...evin en küçüğü artık bebek mi, neyse o da en son yıkanıyormuş. Bazen bunlar hikaye değil, o fıçının içinde boğulan çocuklar olmuş, rapor edilmiş biliyor musunuz? O pisliğin içerisinde. Şimdi bugüne bakacak olursak, bugün de küveti doldurup temizlenme... ...veya aynı suyla, yüzünü yıkadığı suyla yıkanma alışkanlığı... Az da olsa devam ediyor. Ülkemizde de neler var onları da inşallah birazdan konuşacağız. Ama bu yolculuğumuza devam edelim. Bakın Avrupa'da yaşayan söz sahibi insanların Osmanlı'nın o zamanki halleriyle alakalı yorumları nasıl? Tevenot isimli bir yazar, ilk bölümde de bir örnek vermiştim. Diyor ki Osmanlı'nın mükemmel sağlıkta olmasının sebeplerinden bir tanesi... ...çok sık yıkanmalarıdır. Halbuki bunun zararlı olduğunu bilmiyorlar demiş. Tövörner yazıyor. Osmanlı da diyor, sofradan kalkılır kalkılmaz... ...az önce okuduğumuza benziyor. Mutlaka bu insanlar üşenmeden ellerini, ağızlarını yıkarlar. Sizin önünüze sıcak sabun ve su getirirler. Niye? Ağzınızı temizleyin diye demiş. Renault Dordent diye bir gezgin. Osmanlı... ''Dini bir vazife olarak günde beş vakit namaz kılmak ve birçok defa abdest almakla sorumlu hissederler kendilerini. Onlara göre bu şekilde ruhen de temizleneceklerine inanıyorlar.'' demiş. ''Ne acı ki bugün Avrupa temizlik konusunda bize misal olarak gösteriliyor.'' Kaderin garip bir tecellisi olarak onların bizden aldıkları her iyi hastete karşı biz de onların her türlü kötü hasletini kendimize adapte etmiş durumdayız. Bugün bizde görünmeye başlayan bitler, pireler, sokakların pisliği gibi kötü durumlar, yerlere attığımız o çöpler, şunlar bunlar. Bunlar Avrupa'da artık ortadan kalktı maalesef. Buna maalesef diyorum tertemiz, sağlıklı. Ve kendine dikkat eden insanların olduğu Osmanlı'dan bugün neden eser yok? Avrupa'ya temizliği öğreten, bugünün tabiriyle hijyeni öğreten bir neslin torunları bugün maalesef 30 yaşında 40 yaşında olsa da affedersin helaya gittiği zaman nasıl pis bırakıyor? Hatta umreye gittiğiniz zamanda üzülerek ve sizden utanarak söylüyorum inşallah hepinize umreye gitmek nasip olur. Orada bile, yani en uç noktayı size söylüyorum, tuvaletlere gidin, maalesef aynı şeyleri görüyoruz. Bu bir genelleme değil ama orada tuvalet görevlileri var. Onların yüzlerindeki ifadelere bakarsanız bu durumdan ne kadar rahatsız olduklarını anlarsınız. Yani daha önceki programlarda aktarmaya çalıştığımız gibi, ...namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın... ...e, örtüneceksin veya şunu yapacaksın... ...bunu yapacaksın, iş bitecek... ...gibi bir algı var bizde. Halbuki ahlak olmadıktan sonra... ...temizlik olmadıktan sonra... ...insani değerlere... ...efendim, uymak olmadıktan sonra... ...bunlar mutlaka bir sakatlık çıkıyor... ...ilerleyen zamanlarda. Biz... ...gerçekten bu konuda bilgisiz... ...ve donanımsız insanlar olduk. Çünkü... Ağaç yaşken eğilir değerli dinleyenler. Bizler bayağı bir bu mevzuları küçümsedik. Çocuğumuzun hafız olması veya üniversite sınavı veya şusubusu bizim için çok daha önemliydi. Ama çocukluk yaşlarına nasıl taharetlenmesi gerektiğini bilmeyen kız ve oğlan, 30 yaşına 40 yaşına geldiği zaman da bu alışkanlığını maalesef değiştiremiyor. Bakın bugün koronavirüsünden dolayı lütfen hijyen kurallarına uyun. Elinizi şöyle yıkayın, burnunuza suyu çekin, yüzünüzü yıkayın deniyor. E biz zaten abdest dediğimiz zaman bu hepsini kapsıyor. Bir Müslüman günde beş kez abdest alıyor. Şimdi doktorlarımız nasıl bize tavsiye ediyorlar? Bakın ellerinizi yıkayın diyor. Abdeste yıkama var mı? Var. İki, doktorlar ne diyor? Burnunuza su çekin, sümkürün diyor. E biz bunu abdeste yapıyor muyuz? İki. E yüzünüzü mutlaka yıkayın, yüzden de çünkü... Gözden de daha doğrusu geçebiliyor ...koronavirüsü... virüsü. E biz bunu abdesti yapıyoruz. Hatta ilavi olarak dirseklerimize kadar yıkıyoruz. ...ilave olarak ağzımızı bak çalkaladık, burnumuzu temizledik, ayaklarımızı yıkıyoruz. Ve bu 14 asırdır yapılıyor. Biline e, tarihi... belki daha öncesinde de vardı, farklı şekillerde. Ama bak 14 asırdır Müslümanlar bunuyor. Peki, peki abdestine bu kadar riayet eden bir insan neden çevreye çöp atar? neden çok affedersiniz yere tükürür insanların midesini bulandıracak derecede neden bir Müslüman bir liralık bir tane peçete alıp da affedersin ağzından bir şey çıkacaksa ona bunu yapmaz hapşıracağı zaman kurallara riayet etmez İşte geldiğimiz noktada 2020'de her yerde aynı şeyler söyleniyor lütfen ellerinizi çok yıkayın her yere temas etmeyin şunu yapmayın bunları konuşmak bile insanı üzüyor ama maalesef gerçek bugün hala Taharet mevzusunu bilmeyen çok sayıda insan olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi onlar bizim için oldukça basit mevzular olarak görüldü ve ne oldu? Bu hale gelindi. Elin adamı temizliği bizden öğrenmişti. Şimdi biz onlara özenmeye çalışıyoruz. Onlarda ne kadar kötü davranış varsa onlara adapte olmuş durumdayız. Atlıyoruz üzerine. Ne kadar saygısızlık varsa, ahlaksızlık varsa onları alıyoruz ama yararlı şeylerini almıyoruz. Şimdi dinimiz o kadar çok önem vermiş ki bu önem hakkında şöyle birkaç tane hepsini nereden anlatacağız? Kardeşlerim, onlardan bir tanesi hanım kardeşlerimizle ilgili biliyorsunuz annelerimiz, hanımlarımız da var. Genç kızlarımızda doğum ve doğumla beraber kadını kadın yapan en önemli unsur hayız yani nifas hali, aybaşı hali denilen Öyle bir dinin mensuplarıyız ki elhamdülillah, hanımlara o vakitlerinde izin veriliyor. Nasıl iş yerinde çalışıyorsunuz, bir salgın oldu, şu oldu, bu oldu, bayram tatili, yaratan her şeyin sahibi Celle Celaluhu, hanımların o durumlarına, o ruh halleri, psikolojilerine, belki de şu anda bilim dünyası yeni yeni bunları fark ediyor, dikkat çekiyor ve izin veriyor. Namazlarını kılmıyorlar, Namazlarını kılmadığı gibi Kur'an'da okumuyorlar ama namazlarını da kaza etmiyorlar. Sadece oruç güne gün tutuyorlar. Şimdi bununla ilgili ayetlerde de zaten geçiyor. Mesela hanımların o dönemlerde ne yapıp ne yapmayacağı ile alakalı. Şimdi size ilginç bir bilgi vereceğim. Avrupa'da çok affedersiniz işte hanımların o dönemlerinde kadınlara dokunulmazmış bile. Yaptığı yemek hatta dokunduysa eğer bir ekmeğe o ekmek atılırmış. O bir eziyettir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İslam hanıma verdiği örneği bakın temizlikle ilgili bir yerde de ne yaptık? Sizle beraber paylaşmış olduk. Kardeşlerim bir başka örnek necaset küçük hades var bildiğiniz gibi. Büyük hades var mesela necaset neydi? İnsanın bedeninde veya işte elbisesinde giydiği yerde, namaz kılacağı yerde, efendim, maddi bir pislik var diyelim, necis bir şey bulaştı. Alimlerin çoğuna göre namazın sağlıklı olabilmesi için bu pisliğin giderilmesi gerekiyor. Namaz için alınan abdesti gerektiren şeylerden sonra, efendim, bevledildiği zaman, büyük tuvalet ihtiyacı giderildiği zaman da abdest bozuluyor, yeniden abdest almak gerekiyor. Buhari'de geçiyor ki Allah sizden birinizin tekrar abdest alana kadar bozulmuş abdest ile kıldığı namazı kabul etmez. Buhari'de net olarak açıklanmış. Şimdi sözüm ona hijyenden bahsediliyor ya tıbbi yönden baktığınız zaman da idrar ve büyük abdestten sonraki temizlik beden temizliğinde çok önemli. İdrar ve büyük abdestten sonraki temizlik sağlık açısından o kadar önemli ki. Çünkü idrarın içerisinde çok sayıda kimyevi madde var ve bunlar zehirli. İçerisinde çok sayıda da mikrof var. E zaten vücudunuzdan çıktığı için onu anlamak zor değil. Büyük abdest pisliği ise çok çok çok fazlası. Bir insanın en zehire yakın mikropların biriktiği yeri büyük abdestin yaptığı o kalın bağırsağın son 10 santimidir. Bunun gramında milyonlarca mikrof var ve bu pisliğin içinde tifo, dizanteri gibi duymuşsunuzdur, mikroplar bulunuyor. Tabi son yıllarda bu azaldı. Hatta son on yıllarda denilebilir, azaldı. Lakin e, çok ilginç bir bilgi var şimdi. Manchester Üniversitesi'nden bir bilgi bu. İspat edilmiş, okutulan derslerde. isteyenler meraklılar bunu araştırsın. Tuvalet kağıdı kullanıyoruz ya, tuvalet kağıdı ile temizlik yapılırken 8 kat kağıttan geçen insanın elini pisleten bakteriler bulunmuş. Hani suyla tahrirlenmek gerekiyor, tuvalet kağıdı kullanılıyor. O tuvalet kağıdının 8 katlı olanı şu an yok. Bildiğim kadarıyla en fazla 3 kat mı, 4 kat mı var ama 8 kattan bile geçiyormuş. Demek ki bugüne döndük. Bugün bize ne dönüyor? Özellikle heladan çıktığımız zaman kapı kollarına, asansör düğmelerine dokunduk. İnsanlarla olmaması lazım ama tokalaştık bir yere dokunduk, sürtündük neyse. Güzelcene ellerini yıka deniyor. Bu çok önemli. Neden? Elden geçmese bile elimizi ağzımıza götürdüğümüz için bu bize büyük bir tehlike getiriyor. Bugün yapılan bir açıklamayı da taze taze sizlerle paylaşayım. Bir insan, tabii her insandan bahsetmiyor ama ortalama günde 1400 defa elini ağız veya yüzüne veya sakalına götürüyormuş. 1400 defa ortalama arkadaşlar. Sayıya bakar mısınız? 1400 defa. Yani Düşünüyorum şimdi gerçekten çalışırken hele hele bir alışkanlığınız var sakalınıza elinize gözünüze ne bileyim gözlüğünüze derken elimizi havaya doğru ne yapıyoruz çıkarıyoruz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu abdestten biraz bahsettik mesela biz burada çalışıyoruz arkadaşlarımızla abdesthanemiz var geliyoruz işte ellerimizi yıkıyoruz şimdi sıkıntı şu ondan sonra mesela ne yaptın tamam temizledin kendini. Ama gittin başkasının bulaştığı bir şeye sen de bulaştın, ne bileyim onun bardağıyla içtin, dikkat etmedin. Bu sefer yüzeydeki o mikrop tekrar eline geliyor ve ağzına götürdüğün zaman tekrar sen mikrobu almış oluyorsun. Bunlar 14 asır öncesinde de bize aktarılmış. Mesela bugün karantinadan bahsediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi uygulaması vardır. Karantinayı bizzat kendisi de yapmıştır. Yasaklamıştır dışarıdan o bölgeye vebalı bölgeye girilmesini oradan çıkılmasını. Hatta Hazreti Ömer radiyallahu an Şam'a gidecek. Şam tabi çoktan fethedilmiş. Ziyaret edilecek. Askerlerini topluyor. Tam çıkacaklar haber geliyor. Bir tane atlı dört nala geliyor. Ne oldu diyor bu ne diyor falan. Efendim diyor sakın gitmeyin diyor ne oldu. Şam'da diyor veba var diyor. Öyle deyince herkes diyor geriye. Tam Hazreti Ömer radiyallahu geriye giderken onlardan bir tanesi ''Ya Ömer diyor sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?'' diyor. Bakın bu çok önemli bugün maalesef birçoğumuz bu yanlışı yapıyoruz. Ne alacak ya ölüp gideceğiz ya aman ya işte falan. Bak Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer diyor radiyallahu anh. Kime diyor bir de bana sana demiyor ha karşısındaki Hazreti Ömer radiyallahu anh. öyle kolay mı? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun deyince ne cevap veriyor? Ben Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani ben bana düşen görevi yapıyorum arkadaş. Allah bana akıl vermiş mi? Vermiş. Üç tane diyelim yol var. Bir tanesi uçurumlarla gidebileceğim bir yol. Bir tanesi dümdüz çıkıyorsun. Bir tanesi dağları falan dolaşman gerekiyor. Yahu akıllı olan bir insan düz yoldan gider. Aman ben şu uçurumlu yoldan gideyim. Kaderimde var söylüyorum diyebilir misin? ''Araba kullanırken mesela, ben gözü kapalı kullanırım, kaderimde ölmek varsa geberir giderim.'' diyemezsin. O intihar olur ayrı mesele. Onun gibi bizim bugün bu işi çok basite aldığımızı görüyorum. Bazen de hastalık hastası olduğumuzu görüyorum. Arada gitmemiz gerekiyor. Ne demiştik? Büyük abdestin, affedersiniz, içeriğinde de çok yüksek miktarda zararlı madde var arkadaşlar. İslam'ın temizlik hususundaki emir ve hükümlerini araştıran bir insan, bunların arkasında sağlık yönünden ne kadar büyük faydalar olduğunu görecek. Mesela istinca. İstinca da sağ elin kullanılmasını yasaklamış. Neden? Erkeklere özel biliyorsunuz istinca. Temizlik yapılıyor. Sağ elle diyor, yemek yiyorsun arkadaş. Böylece sağ elin pisliklere teması önleniyor ve mikroplara karşı bugününün tabiriyle Hijyenik bir durum sağlanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi elini kullanıyor? Sağ elini kullanıyor yemek yerken, içerken. Bir şey alıp verirken aynı şekilde. Sol elini ne zaman kullanıyor? Bunun dışında kalan yerlerde. Rivayetler bu şekilde. Arkadaşlar bir günde her namaz için abdestten emredilmesi ve abdest uzuvlarının tekrar tekrar yıkanmasının istenmesi acaba niye? Bunun hikmeti ne? İnsan vücudunun açıkta kalan ve mikroplarla en çok kirlenen yerleri temizlenecekti ondan. Bugünün uzmanları yani bunlara mikrobiyoloji uzmanları da denir. İnsanın açıkta olan cildinin 1 santimetre küpünde. 1 santim düşünün. Enden, boydan da 1 santim. İnsanın açıkta kalan cildinin bir santimetre küpünde küçücük bir yerinde parmağını dokundursan çeksen işte orası 5 milyondan fazla mikrobun bulunduğu ispat edilmiş. Virüs değil dikkat edin mikrop Ve mikropların da çok hızlı bir şekilde çoğaldığı biliniyor. İşte bundan kurtulmak için cildin tekrar tekrar yıkanmasından başka çağrı yok. İşte o yüzden abdest bu kadar önemli. Peki cildimiz neresi? vücudumuzun en büyük uzvu değil mi? Her yerde var. Kafamızdan topuğumuza kadar. Yani iki metrekare ortalama bir insanın cildi iki metrekare deri parçası ihtiva ediyor. Ve hem yararlı mikroplarda var hem de zararlı mikroplarda var. Bunları da hesaba kattığınız zaman şimdi şaşırabilirsiniz. Bir e, tıp dergisinde yazıyor. Yeryüzündeki canlıların hepsinin sayısından daha fazla ne var? Bir insan cildinin üzerinde yararlı ve zararlı mikroplar var. Şimdi dikkat, bir defa banyo yapmakla bu mikroplardan özellikle zararlı olanlarından 200 milyon tanesi izale edilebiliyor. Çünkü bu mikroplar durmadan çoğalıyorlar. Öyleyse bunları sürekli ve belli aralıklarla yok etmek ve sayısını azaltmak durumundayız. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her Müslümanın haftada bir defa başını ve vücudunu yıkaması onun üzerine bir haktır. Bugün bunu şöyle değerlendirmemiz lazım. E haftada bir az değil mi? O zamanki şartları, çöl ortamını düşünün. Elin adamı senede bir defa değil, 60 yılda bir defa kraliçe yıkanmış da, ya ne kadar temizlendim demiş, 60 sene. Bugün fısır fısır sıktığımız parfümlerin icadı da, o leş gibi insanların vücutlarından çıkan kokuların bastırılması içindi. Efendimiz aleyhisselam hak kelimesini kullandı dikkat ettiyseniz. Yani en azından manasına gelir bu. En azından haftada bir. Bugün zaten öyle ki yediklerimizden mi bilmiyorum. 2 gün zaten üç gün hadi yıkanmadın diyelim. insan nasıl kokmaya başlıyor? Nasıl bu insanlar arkadaş üç ay, beş ay, altı ay, bir sene yıkanmadan durabilmişler? İlginç. Kardeşlerim, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisiyle devam edeceğiz. Bu da Süyuti'de geçiyor. Buyruluyor ki, ''İnsanın amellerini yazan sağ ve solunda bulunup, ondan hiç ayrılmayan iki meleğin en çok kızdıkları şey, amellerini yazmakla mükellef oldukları kimsenin, dişlerinin arasında kalan artıkları temizlemeden namaz kılmasıdır.'' buyrulmuş. Bakınız misvak. Değerli kardeşlerim mazmaza mesela hijyenden bahsediyoruz. İslam'da mazmaza var. Mazmaza neydi? Ağzımıza suyu alıyoruz ya güzelce yıkıyoruz onu. Ağzımızı, gırtlağımızı, diş etlerimizin aralarına her tarafı su geliyor. İşte bu diş çürümesini de önlüyor Allah'ın izniyle. Uzmanlar bu konuyla alakalı şunu diyorlar. İnsanların %90'ı dişlerini kaybediyorlar. Eğer ağız temizliğine gerekli önemi verseydiler, zamanından önce dişlerini kaybetmezdiler. Ağız temizliği gerektiği gibi yapılmayınca, zarar sadece diş etlerine gitmiyor. Ağızda oluşan o biriken zararlı maddeler, tükürükle, yediklerinizle, içtiklerinizle mideye gidiyor, kana karışıyor, tüm uzuvlara gidiyor ve birçok hastalığa sebebiyet oluyor demiş. Bunun, 2020 versiyonunu söyleyelim, Diş çürüğünün kalp krizini tetiklediğini biliyor muydunuz? Evet. Diş çürüğünüze dikkat edin. Çünkü bundan dolayı ölen insanlar var. Buradan sizi zaten yeterinde heyecanlı ve evhamlı hale geldik. Bunu arttırmak için söylüyor değilim. Yeri gelmişken söylüyorum. Lütfen dişinize dikkat edin. Neden? Dişinizdeki bir yara, çürük... Zaten çürük nedeni oluyor. Bir enfeksiyon bir şey getiriyor değil mi? Mikropları açık hale getiriyor. Kan vücudun her yerinde dolandığı gibi dişin altında da kan var. Ve siz oradan aldığınız bir mikropla bütün vücudunuza hastalık götürebiliyorsunuz. Dişlerimiz çok önemli. Bununla ilgili aman aman dikkat edin. Dinimizde bu konularda zaten bize uyarılarda bulunuyor. Arkadaşlar misvak bugün mesela kullanılmayan... Daha doğrusu herkes tarafından rağbet görmeyen çok güzel bir sünneti. Misvak. Misvak hem ağzı temizliyor hem de Allahu Teala'nın rızasını kazandırıyor. Hadislerde böyle geçer. Peki arkadaşlar ağzımızı temizledik, ellerimizi temizledik, dirseklere kadar yıkadık, kulaklarımızı falan, ayaklarımıza kadar yıkadık. Bir böyle bir temizliğimiz var, vücut temizliğimiz var, bir de biliyorsunuz diğer temizlik var. Bugün biz genelde bundan konuştuğumuz için efendim çok fazla girmedik ama mesela bugün Avrupa'da e, unutmadan söyleyeyim yaygın olmayan bir şey var sünnet var mesela sünnetin öyle çok faydası var ki hazır hijyenden bahsediyoruz çok affedersiniz mikropların tam çıkış yerinin o derinin açılması peki sünnet olmadığı zaman ne oluyor İstediğin kadar sen temizle taharetlenmeye çalış erkekler için söylüyorum. Bu imkansız hale geliyor. Ve oralarda derinin altında milyonlarca bakteri, mikrop üremeye devam ediyor. Ve rahim kanserine baktığınız zaman bilimsel bir veri daha size söyleyeceğim. Dünya genelinde kocaları sünnetli olan Müslüman kadınlarda kocaları sünnetsiz olanlara göre 8 kat rahim kanseri daha az görünüyor. Çünkü birebir pislik taşımış oluyor. Yine Avrupa'da pek olmayan bir şey tırnakların kesilmesi. Tırnaklar her yere dokunuyorlar. Tabi bugün zannetmiyorum buna cesaret edeceklerini. Avrupalıların bu kadar eldivenle falan dolanıyoruz. Bakıyorum maşallah tırnaklar falan kesilmiş böyle temizlik abidesi olduk ya. Şimdi tırnakların kısaltılması yine emirlerden. Bakıyoruz bugün tırnaklarını yiyen insanların bağırsak iltihabı, bağırsak parazitlerinin yükselmesi gibi birçok olayla karşı karşıya kaldıklarını da öğrendik. Son birkaç dakikamız var. Yine hazır temizlikten bahsederken, koltuk altı kılları affedersiniz. İnsanı en çok terleyen yeri. Bugün Avrupa'da böyle bir kültür var. Neymiş? Kendi teninin kokusunu yaymak istiyormuş ve bundan rahatlık duymuş. 15 santime kadar, 20 santime kadar normalmiş efendim. Daha da programın iğrenç bir hale gitmemesi için burada keseceğim. Düşünebiliyor musunuz? Mikropların, pisliğin, kokonun üremesi için her şey yapılıyor. İlginç, adam koltuk altını uzatıyor, sakalları kesiyor. O da çok farklı bir durum ya. Her neyse. Ve bir başka mevzu bıyıkları kısaltma. Arkadaşlar çünkü uzun bıyık insanın yediği ve içtiği şeylerle devamlı pislenir. Biz Müslümanlar eğer sakalımızı uzatacaksak bıyıklarımızı inceltiyoruz. Ama diğer milletlere baktığımız zaman sünnetle bunun bir alakasının olmadığını görür. Dudak tam böyle kapanacak şekilde bıyıklar ne yapılıyor uzatılıyor. Bu da tabii birçok mikrobu beraberinde getiriyor değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber şöyle az da olsa Avrupa'da neler vardı onlardan biraz bahsetmeye o zamanlarda aynı tarihlerde Osmanlı'da neler yaşandı temizlikle alakalı onlardan bahsetmeye çalıştık. İşin özü şu, birkaç kelimeyle özetlemek gerekirse. Osmanlı o kadar temizmiş ki Avrupalılar, gezginler, seyahlar ne derseniz diye işte müsteşarları gelmişler. Bizimkilere kafa tutmuşlar Osmanlı'ya. Ya demiş, arkadaş siz böyle ikide bir zırt pırt yıkanıp durursanız hasta olacaksınız ya. Eriyip gideceksiniz, su o kadar yararlı bir şey değil demişler. Bizimkiler de araştırıyor soruyor ya niye diyor siz böyle diyorsunuz falan biz diyor senede bir kez yıkanıyoruz diyor ya düşünebiliyor musun sen evde de bir hacet yapıyorsun pencereden dışarıya atıyorsun şimdi o Avrupa geldi bugün maalesef bizden çok daha temiz bir hale ama biz ne yaptık atalarımızla ciddimizle bağlantılarımızı kopardığımız için aradaki bağlantı kopartıldığı için maalesef şu anda Avrupa'nın Orta çağında, 1500-1600'lü yıllardaki hayatın özendik, adapte olduk. Keşke sadece sağlıkla ilgili, temizlikle ve teknolojiyle ilgili ne yapsaydık veya eğitim sistemiyle ilgili bazı alabileceklerimizi alsaydık. Onların her türlü kötülüğünü aldık. Elin adamı şu anda bizden çok daha temiz, kusura bakmayın. Evet değerli kardeşlerim, bugün... Her kanalda temizlik, iki metre kuralı, eller yıkanmalı, bilmem ne, kolonyalar aldı başını gidiyor. Biz sadece bunları genel bir hijyen, temizlik kuralı olarak, ders olarak alırsak, bu işten çıkamayız. Bizim bunun arkasında düşünmemiz gereken başka bir şey var. O da, bugüne kadar kendime iyi kötü dikkat ediyordum, bundan sonra biraz daha dikkat edeceğim diyeceğiz, evham yapmayacağız, bize ne deniyorsa o kurallara uyacağız, efendim... Ne var ya aman korona virüsüymüş ya Şimdi kolonyanı işte kullanda bilmem ne de Ben çok işte kendime dikkat ediyorum Bana bir şey olmazlara Hiç arkadaşlar Hiç bu tür şeylere girmeyin Allahu Teala'nın emaneti olan şu bedeni Tekrar kendisine iade edeceğim gün Bize soracak bu bedenle ne yaptın diye Umursamazlık Müslümanın yapacağı bir şey değildir Allahu Teala temizdir ...ve temiz olanları sever. Bugünkü programda... ...biz ayrılan sürenin nihayetindeyiz. Bugünler atlatılacak inşallah. Bizler temizlik... ...imandandır prensibinde... ...inşallah yaşamaya devam edelim. Birbirimizle... ...çok fazla haşır neşir olmadan... ...güzelce yıkanarak... ...hatta bunu sayısını arttırarak devam edelim. Son olarak şunu da söylüyorum. Büyük bir susuzluk sıkıntısı geliyor... ...Türkiye'ye. Yağmurlar yok. Zaten bir ay sonra bilmiyorum... Artık yaz mevsimi nasip olursa başlayacak. Barajlardaki doluluk oranları %20'li seviyeler inmiş. İstanbul'dan bahsediyorum. Aman dikkat. Nasıl olsa temizlik, hijyendir, harura deyip de e, bu efendim israfa geçmeyelim. Bir de bundan dolayı Allah korusun. Hastalıklar gelirse kolera şunlar bunlar. Allah muhafaza buyursun. Dikkatli olalım. Bir başka programda buluşmak ümidiyle Hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Esselamu Aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatühü.